Hocam e, bu cuma namazlarında e, zuhru, zuhru ahir namazını kıldığımız zaman bazı arkadaşlarımız tarafından tenkit ediliyoruz. E, zuhru ahir namazını kılmalı mıyız? Kıldığımız zaman nasıl kılmalıyız? Öğle namazının e, fardı gibi mi veya sünneti gibi mi? Teşekkür ederim. Biz teşekkür Yayınlaki ederiz Serkan Bey. Teşekkür ederiz sizlere ve Bursa'ya saygılar, selamlar efendim. Hocam sıkça tartışılan bir konu Cuma namazının evet. ardından. Kılınan Zuhru Ahir namazı kılınmalı mı, kılınmamalı mı? Ne niyetle kılınmalı? Biz o namazı aslında ne olarak kılıyoruz diye sorarlar. Evet. Sevgili Peygamberimiz Cuma günü Cuma'nın farzından önce 4 rekat kılarlardı, evinde kılarlardı. Sonra Cuma'ya çıkarlardı, hutbe okurlardı ve iki rekat farzını kıldırırlardı. Daha sonra Peygamber Efendimiz'in evine gittiği zaman, e, tabii çoğunlukla Peygamberimiz nafileleri evinde kılıyor. Evet. E, çünkü eviyle e, mescit zaten e, bir yani duvar da denmez, e, bir belki e, bir perde gibi ya da şey gibi e, yakın. Zaten mescidin içerisinde. Evet. Hemen hemen. E, bu sebepledir ki Peygamber Efendimiz namazlarını evinde kılıyor. Nafile namazlarını, sünnet namazları evinde kılıyor. E, bize gelen rivayetlerden anlıyoruz ki Cuma'nın farzından önce dört rekat evinde kılıyor. Sonra Cuma'ya çıkıyor. Hutbeyi okuyor. iki rekat Cuma namazının farzını kıldırıyor. Daha sonra da iki, e, dört veya 6 rekat kıldırdığına dair, 4 veya 6 rekat kıldırdığına dair, yani o zaman 4 artı 2 olmuş oluyor. Rivayetler var. Tabii daha kuvvetli olan Cuma'nın farzından sonra da evinde 4 rekat kıldığıdır. 6 şekli rivayetler de var. Ama bunun ötesinde Peygamberimizin zuhri ahir diye bir namazı kılmadığını görüyoruz. Sahabenin de kılmadığını görüyoruz. Daha sonradan? Zuhre Ahir daha sonra ortaya çıkan Cuma namazının kabul olmaması veya geçerli olmaması durumunda öğle namazının yerine geçsin diye daha sonra icat edilen yani halkımız anlasın diye icat edilen diyorum. İcat edilen sonradan icat edilen bir namazdır Zuhre Ahir. Yanlış bilmiyorsam Osmanlılar döneminde değil mi hocam? Ee, Osmanlılardan önce de olabilir yani daha önceki zamanlarda da olabilir. Çünkü bizim kaynaklarımızda geçtiğine göre daha önce de olabilir. Yani tam olarak ne zaman ortaya çıktığına dair tam bir tarih belirtmemiz mümkün değil. Evet. Dolayısıyla biz bugün diyoruz ki zuhri ahir namazını kılmaya gerek yoktur. İnsanlar vesvese yapmasınlar. Yani bir insan acaba benim namazım kabul oldu mu olmadı mı diye tereddüt içerisinde namaz kılarsa... Bu namazının bir önemi yok. Onun için bir insan cuma namazına gidiyorsa benim cuma namazım geçerlidir diye kesin bir niyetle gitmeli ve cuma namazının sahih olduğuna geçerli olduğuna inanmalıdır. Tereddütle cuma namazı kılınmaz. Bu sebepledir ki zuhri ahir namazını kılmaya gerek yoktur. Şimdi çok tartışmalar oluyor bizim ülkemizde. Zuhri ahir genellikle kılınıyor. Birkaç ilimiz dışında bütün illerde her yerde kılınıyor. Bu sefer tartışmalar başlıyor. Efendim, e, kılınmalı mı, kılınmamalı mı? İşte e, seyircimizin de sorusunda olduğu gibi e, bazen kınayanları tenkit ediyorlar. Niye sen kılıyorsun diye. Bazen de kılmayanları tenkit ediyorlar. Niye sen kılmasın diye. Kılmıyorsun diye tenkit ediyorlar. Halbuki kimsenin, kimseyi tenkit etmesine gerek yoktur. Evet. Namazı biz insanlar için kılmıyoruz namazın hesabını Cenab-ı Hakk'a veririz. Dolayısıyla kılanlar kılmayanları, kılanlar da kılmayanları tenkit etmemesi gerekir. Bir kardeşlik içerisinde bu namazımızı eda etmemiz gerekir. Fitne ve fesada sebep olmamamız gerekir. Zaten yeterince fitne ve fesat etrafımızı kuşatmış durumda. Bir de böyle basit meselelerden dolayı birbirimizi üzmememiz gerekir diye düşünüyorum. Hocam, konuya pek vakıf olmayanlar için zühre ahir namazının veya cuma namazının kabul olmama nedeninde de arzu ederseniz izleyicilerimizle paylaşalım. E Tabii cuma namazının bir takım şartları var. Mesela diyelim ki cuma namazını en, en büyük yönetici kıldırması gerekir diyenler var veya naibinin kıldırması gerekir diyenler var. Efendim, Cuma namazı kılınan yer bir şehir olması lazım veya şehire benzer şehir hükmünde olması lazım. O Cuma yerinin, kılınan yerin herkesi açık olması gerekir. Efendim, e, orada e, hutbe okunması gerekir. İşte cemaat sayısı açısından e, ihtilaflar oluyor bazen. Efendim, mesela şafilere göre 40 tane kişinin olması gerekir. 40 kişi olmadığı zaman e, Cuma namazı sahi olmaz. Esasında en önemli tartışılan şey burada şudur. Ee, farklı yerlerde cuma namazı kılındığı zaman, şimdi düşünelim ki biz şimdi Ankara'dayız. Ankara'da tek bir yerde cuma namazı kılması mümkün müdür? Hayır. Mümkün değildir. Çünkü burası 5 milyonluk bir şehirdir. Peki İstanbul 15 milyonluk bir şehirdir. Belki daha fazla. İstanbul'da tek bir camide, Cuma namazının kılınması mümkün mü? İlçelerde Orada bile mü? mümkün değil. İlçelerde bile mümkün değil. Dolayısıyla şu tartışılıyor. Acaba bir yerleşim biriminde birden fazla cami olduğu takdirde bunların cuma hangisinin cuması geçerlidir? Deniliyor ki ilk tekbir alanınki geçerlidir. E peki biz nereden bileceğiz? Hangisi ilk tekbiri almıştır diye. Evet. İşte burada deniliyor ki İlk tekbir alan bilinmediğine göre, hangi camide ilk tekbirin alındığı bilinmediğine göre herkes zuhri ahir kılsın. Yani cuma namazımız geçerli değildir zannıyla, ve, vehmiyle bir tedbir amaçlı. Öyleyse herkes bu zuhri ahiri kılsın. Bu doğru değil. Yani doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü Peygamberimizin zamanında evet herkes... Medine-i Münevvere'de peygamberimizin arkasında namaz kılıyorlardı. Ama daha sonra tek bir camide namaz kılmak imkansız hale geldi. Çünkü şehirler artık genişledi. Dolayısıyla peygamberimizin de zaten böyle bir beyanı da yok. Yani birden farklı camide, birden fazla camide cuma namazı kılamazsınız diye böyle bir beyanı da yok. Bunlar içtihadi olan şartlardır, içtihadi olan görüşlerdir. İçtihadi olan görüşlerde bunu temel bir hüküm gibi kabul edip bundan başka doğru yoktur diye kabul edip insanları zora sokmak, vesveseye sokmak doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Evet. Başka bir e, sorusu vardı seyircimizin. E, zuhri Ahir kılındığı zaman e, öğle namazının sünneti gibi mi kılınacak, farzı gibi mi kılınacak diye evet. e, bir sor, ilave sorusu vardı. İki türlü kılınabilir. Yani öğle namazının sünneti gibi, dört rekat sünneti gibi üçüncü ve dördüncü rekatlarda zamm-ı sure okunarak da kılınabilir. Okunmadan da kılınabilir. Yani bir farz gibi de kılınabilir. Ama evla olan eğer kılıyorsa zuhri ahiri, yani daha doğru olan zamm-ı surenin okunmasıdır. Fatiha'dan sonra bir sure okunarak kılınırsa daha iyi olur.